Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Su bulununca teyemmüm abdesti bozulur mu? Teyemmüm abdesti aynı normal su ile ab alınan abdest gibidir. Yani normal abdestimizi bozan şeyler aynı şekilde teyemmüm abdestini de bozar. Normal abdesti bozmayan şeyler teyemmüm abdestini de bozmaz. Yani... E Teyemmüm abdesti almış iken karşımıza bir su çıkarsa, suyu bulursak teyemmüm abdestimiz bozulmaz, devam eder. Ancak bir daha teyemmüm almamız mümkün olmaz. Çünkü su bulunmuştur, teyemmüme gerek kalmamıştır. Bunun dışında su bulundu diye teyemmüm abdest bozulmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.